Merhaba, Yeni Bir Söz için programına daha hoş geldiniz. Bu hafta Umut Vakfı'ndan Doktor Psikiyatır Ayhan Akcan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz öncelikle programımıza. Hoş bulduk efendim. Öncelikle sizi biraz tanıyalım, sonrasında da bireyinden dünya barışkılından ve bireysel silahsızlanmadan bahsedeceğiz. Şunlarda ben psikiyatri uzmanıyım ama denizliyim, bir öğretmen çocuğum. Sosyal konularla ilgili çalışmalarım var. Yani sosyal psikiyatri ile ilgili diyelim, daha çok suçla ilgili. Kriminal psikiyatri diye bir bölüm var aslında Türkiye'de çok bilinmez ee, ama yeni yeni gündeme geliyor. Aslında şiddet ve e, korkuyla beraber son dönemlerde gündemde olmasına rağmen aslında sosyolojiden çok e, sosyal psikiyatrin içerisinde bu suç psikolojisi de ön plana çıkar. ama. Bu daha çok Türkiye'de atlı bir kişilik düzeyinde ama sosyal problemleri çözüm üretmiş de silahlanma, trafik, özellikle mesela yaşlılıkla ilgili yani sosyal konularda bu aslında çözüm üretir ama bizim ülkemizde maalesef bilinen konu değil ama 12-13 yıllık ben dövmanekimi önce cezavi hekimi olarak. Mecmuz hizmete başlamıştım. Cezaevi hekimi, prosesel olarak çalışırken çalıştığım cezaevine yurt dışından özellikle izleme kurulları gelmişti. O kurulun içerisinde mesela sosyal çalışmacı olarak kriminoloji üzerine psikiyatristler, sosyologlar vardı. O anlamda Türkiye'de var mı diye baktık ama yoktu. Biz de ona odaklandık önce ile ilgili çalışma yaptım ben. Sekiz tane hatta e, cezaevileri gündeme geldiğinde bakanlık düzeyinde hakikaten yurt dışından gelenlerin önüne konulan doğru dürüst çalışmalardan biriydi. Mesela biz daha çok olayın tabi e, suç işlemeyle ilgili veya cezaevi içerisinde rehabilitasyon programıyla tekrar topluma nasıl kazandırılır diye bir madde kullanma özellikleri, bir göç özellikleri, bir ee, özellikle suçla ilgili kişilik özellikleri. onları taradık. Ardından e, hekim olarak Türkiye'de e, ruhsatlı silah alırken sizden sağlık muayenesi isteniyor. Sağlık muayenesi içerisinde de zaten e, bakılan şey kişisel zafiyettir. Yani silah alan kişi de acaba hem bedeni yönden hem de ruhsal yönden ...silah taşıma veya bulundurmasını engel olacak bir kişisel zafiyet var mı diye. O da daha çok ruhsal boyutu yani psikolojik boyutu ön planda. Onunla ilgili 98 yılından beri yaklaşık 23.000 kişi de 30'a yakın çalışma yaptık. Tabi orada da temel hedefimiz acaba yani hangi grupla karşı karşıyayız? Yani kimler silah alıyor Türkiye'de yani niçin alıyor? Kişilik özellikleri nedir? Öfke düzeyleri nedir? Acaba bunlarda bir bağımlılık var mıdır diye e, tamamen bilimsel düzeyde çalışmalar yaptık. Peki, tamam. Bu arada tabii vakıfla da ilişkilerimiz oldu, Hı -hı. silahla ilgili. E, vakıfla da beraber bu olayı yürütmeye çalışıyoruz. Hı -hı. Tam burada hani bahsettiğiniz şeyle alakalı bir soru sorayım. Türkiye'deki insanların silah isteme sebepleri ya da silah kullanmaya uygunluk yani dereceleri nasıl? <gülüyor> Tabi tartışmaya açık bir konu ama biliyorsunuz ya aslında silah normal bir adamın isteyebileceği bir konu değil. Yani olayın kültürel boyutu veya tamamen güvenlik boyutunu kenara iterseniz yani kişisel bazda bakarsanız orada problemler var. Yani çoğunluğu kendini güvende hissetmek, kendini rahat hissetmek, işte dışarıdan herhangi bir tehlike alındı, caydırıcı olsun. En azından kendimi korurum, malımı korurum mantığıyla hareket ediyor. Ama bu pratikte örtüşmüyor. Yani pratikte böyle bir şey yok. İkinci bir grup, şöyle tarif edebiliriz. Yani olayın ruhsal boyutuna bakarsanız. Aslında bu insanlarda güven duygusunda problem var. Yani temel güven duygusunda problem var. Kişisel zafiyet gözüyle bakarsanız. Orada da temel güven duygusundaki rahatsızlık nedir? Daha çok 4-5 yaşına kadar çocukluk döneminde oluşan, yani çocuğun ayağa kalkıp etrafı kurcalayıp öğrenmeye başladığı, böyle neden sonuç ilişkileri kurmaya çalıştığı ve işte 5 yaşına kadar o soyut düşünce yerinin artık da gelişmeye başladığı döneme kadar süren bir alan. Orada eğer siz yani kişi çevreyle uyumu sağlayamazsınız yani çevredeki her şeyi kendine bir tehdit unsuru veya bir engelleme bir korku objesi olarak tanımlaması orada problem oluyor işte. Yani nedir? Bizim toplumumuzda maalesef kültürel olarak hem çok çocuk olması hem de çok annelerimizin çok fazla bu konuda bilgi sahibi olmamasına bağlı olan çocuk büyütürken engellemelerle oluyor. Aman dokunma, aman kırma, aman yapma. Dolaylı olan eğer orada bir sıkıntı olursa bu ileride işte ...en basit erkek simgesi olarak silahla onu tamamlıyor. Yani dolarlı yoldan böyle bir problem var. Tabii bu insanlar nedir? Aslında sivil hayatına baktığın zaman silahı bir tamamlama objesi, bir gösteriş objesi, bir erkeklik simgesi, bir güç meselesi olarak algılıyorlar. Ve o silahla kendini bir nevi tamamlıyor veya kendini rahat hissediyor. Hatta... Bu grubun içerisinde yüzde altılık bir kesim var. Bunlar bağımlı düzeyinde neredeyse yani alkol gibi, esrar gibi. Hı hı. Silah olmadığı zaman titriyor, terliyor, sıkıntıya giriyor, çarpıntı oluyor, kızarıyor, baş ağrısı oluyor, huzursuz oluyor. Yani <gülüyor> tıpkı bir madde yoksunluğu gibi bu insanlar hayatı boyunca da hep böyle silah alıyor, silah değiştiriyor. Günlük konuşmalar e, onun üzerine vuruyor. silah vermek ne kadar doğru? Ya da doğru verilmediğinde, değil tabii. Tabii ki de doğru değil. Verilmediğinde nasıl bir işlemden geçiyorlar? Hani... Sonuçta sağlıkları da hani bir derece de etkileniyor bundan. Tabi yani e, bu insanlar e, koleksiyonculardan ayırmak lazım. Koleksiyoncular da bu gruba girebilir ama e, o e, bağımlık düzeyine ayırmak lazım. %6 gibi kesim var. Nereden baksan 18 milyon gözüküyor Türkiye'de şu anda. Aslında azla rakam az da değil, azla değil. Azla yani. Değil, evet. Nereden baksan 800-900 bin'e yakın Türkiye'de silah bağımlısı insan var yani. Bunlar da e, hayatında böyle ön planda. Ama e, şöyle olabilir e, bu işin e, bence kişiye bırakılması meselesi değil. Bu işin yasal tarafı önemlidir. Yani bütün dünyada da öyle. E, çok fazla eğitimle de ilgisi yok. Tam kültürle biraz ilgisi var ama e, çünkü bu bahsettiğim yani temel güven duygusuyla ilgili problemi e, çok iyi bir ailesi olan ya, iyi bir e, sosyal sosyal olan aileden de olabilir. yani Bunun için zaten fark etmiyor yani Amerika veya Almanya veya Avustralya, Türkiye, Afganistan neyse orada hep böyle yani. Ama şanssızlıklarda siz 10 çocuksanız işte çok fazla anneniz size göstermiyorsa dolaylı yoldan size birini havale ediliyorsunuz o yaşta. Genellikle abileriniz veya ablalarınız neyse onlar da sizi işte böyle bengelliyor. Dolaylı yoldan da tipik şart kültüründe ön planı oturuyor silah. Yani hı hı. bunun için e, bu bağımlılık veya kişisel zafiyet her kültürde var. var. Ama bunun e, en, vermemek meselesi ayrı bir konu. Çünkü orada artık yasal konu ön planda. Türkiye'de bu e, çok fazla işlemiyor. Çünkü e, sağlık kurulu raporu var. Sağlık kurulu raporunda psikiyatrik muayene var ama genel devlet hastanesi polikliniklerinde bu yapılıyor. Genel devlet hastanesi polikliniklerinde de yani o süreç içerisinde Hekimin bu konuda çok fazla zaman ayırması mümkün değil. Ancak belki çok azından %10, %20'sini geçmemek kaydıyla kişilik testleri yapılabiliyor. Orada da zaten olumsuz kanaat verse dahi açık kanaat olduğu için kişiyle karşı karşıya kalıyor. Bu sefer baskı, korku hatta tehdit hatta yani çok ciddi saldırılara dahi uğrayan hekimlerimiz var. Onun için ben özellikle hem vakıf adına hem de Türkiye'deki doktorlar adına meclisteki komisyonda bunu dile getirdim. Yani dedim ki eğer siz sağlık raporlarından e, en az yüzde otuz tahmini bilimsel olarak yani yüzde otuzunu iptal etmemiz lazım normalde ama biz yüzde birini iptal edemiyoruz çünkü. Çünkü açık kanat olduğu için. Yani açık kanattan kastımız bir şahıs kendisi bizzat başvuruyor. E, rapor sonucu kişiye veriliyor. Kişi de kendisi ilgili silah şube müdürlüğüne gönderiyor. Dolaylı yoldan ne tanı koyduysanız, ne yaptıysanız orada görüyor. Açık kanat budur. Yani kapalı kanattan kastımız, ilgili silah şube müdürlüğüne şahıs başvuracak. Oradan bize gelecek. Bize geldikten sonra biz burada sağlık kurulunda rapor kanaatı verdikten sonra şahsın eline vermeyeceğiz. Biz kendimiz, e, kendimiz sağlık kurulu sekreteriyası kanalıyla ilgili yere göndereceğiz Hı -hı. ve kişi oradan... Bu sonucu elde edemeyecek ancak avukatı kanallarının tıpkı mahkemelerdeki kişilik gibi bunu yapmazsanız bu problemi çözemezsiniz Ya da direkt e, Silah Şube Müdürlüğü'ne bağlı işte 6 veya 7 merkezde Türkiye'de oralarda yapılabilir. Bu. Oralarda da aslında bir esprisi de yok bana göre. Eğer buradan bir sonucu elde edecekse e, psikosecurity dediğimiz, psikogüvenlik dediğimiz bir model oluşturmaları lazım. yani. Ee, önce e, psikiyatrik muayene yapılacak, ardından psikolojik ayrıntılı testler yapılacak. Ardından eğer var olan bir problem varsa ki üçte birinde öfke problemi var, işte, üçte ikisinde kişilik problemi var. Ee, dolaylı olan e, yani o tedavisi mümkün olan veya rehabilit edebilecek olan programa gelecek. Ardından tekrar değerlendirilecek, tekrar psikiyatrik muayene yapılacak. Ee, geri dönüşüm yoksa olumsuz kanaat veya olumlu kanaat verilecek. E, ayrıntılı e, psikogüvenlik değerlendirme e, raporuyla beraber e, sağlık kuruluna gelecek. Sağlık kurulunda hem psikiyatrik muayene hem diğer e, göz daha iç hastalıkları gibi diğer hekimler görecek, evet. kanat verilecek. Bunu yapmazsanız burada %1'in üstünde bir olumsuz kanat çıkmaz. Türkiye türlü %30'a kadar çıkabilir ki bütün dünyadadır ama ikinci bir aşamada e, birçok gelişmiş ülkede olduğu gibi aile hekimle verilebilir bu aile hekimi uygulaması içerisinde e, aile hekiminin dosyasında olur. Ya şahsın evde silah varsa veya e, taşıma ruhsatı alıyorsa aile hekiminin referansı gerekebilir. Yani nedir? 5 yıllığına veriliyor. 5 yıllık süreç içerisinde kişi ruhsal olarak problem yaşayabiliyor. Sosyal olarak mesela iflas edebiliyor ki son 3 yılda Türkiye'de e, ekonomik krizle beraber 50'ye yakın iş adamı kendi beylik tabancasını intihar etti. Bence ben bunu 2000, 2002 yılındaki krizde de yapmıştım. Orada da ee, umutsuz gölçeğe bulunmuştum bir gruba. Yaklaşık 400 gruba. Orada da yine yüksek çıkmıştı. Yani bu tür şeylerde e, problemler olabiliyor. Olabilir. Bunun için e, e, yani işin tabii şey boyutu fazla. Yani sağlık mama, sağlık, sağlık kurulundan olumlu veya e, çözüm üretilecekse ama aslında e, top yine e, Hekimlerde değil, bunu Hı. uygulayan yasada. yasada. Peki birazcık da Umut Vakfı'ndan bahsedelim. Umut Vakfı bireysel silahsızlanma konusunda ne yapar? Bireylül'de neler yaşandı? Hani yapmış olduğu çalışmalar var mı? Biz tabii burada e, temel şeyimiz bir ortak toplumsal bilinç oluş, oluşturmak. Yani e, Türkiye'de e, silahsızlanmak terminolojik olarak kavramı getiren bir vakıfız. Dünyada da öyle. Zaten e, hem İyansa e, grubu hem de e, Bileşmiş Milletler'de bu anlamda kabul görüyoruz. Yani silahsızlanma, silahlanmadan karşıt olarak silahsızlanma teminörsiniz ve dolaylı oldan şu anda hem bizim çalışmalarımız hem de medyanın inanılmaz boyuttaki bize desteğiyle beraber Türkiye'de yüzde 40'a yakın aslında silah karşıtı bir grup var. Yani eğer bu grup %50'ye çekebilirsek birçok ülkede olduğu gibi yüzde de aslında yasa koyucular bizim ve beraber bizim önerdiğimiz teklifleri yasaya çekebilirler. Bütün dünyada da öyle. Ya dolaylı oldan bu tabii 15 yıl önce böyle bir kavram yoktu. Hem kentileşme sürecinin artması hem nüfusun gençleşmesi hem de artık insanların büyük metropollerde yaşarken yaşama hakkının en kusalak olduğu olarak uzlaşma kültürünün ön plan çıkmasıyla bu ön plan çıkıyor. Dolaylı oldan aslında %40'lık bir kesim oluştu. İkinci yaptığımız tabii sürekli yaptığımız bir çalışmalar var. Hem proje bazında hem de rutin olarak işte bu sene yine 28 Eylül'de bireysel silahlanma ile ilgili bir günlükte olsa toplantımız var. İşte onunla ilgili çalışmalarımız var. Mesela her yıl o 28 Eylül'e yetiştirdiğimiz yarışmalar var. Bu yıl da işte daha çok ayrımcılık üzerine şiddetle ilgili bir bilimsel çalışma projemiz var. Onunla ilgili çalışmalarımız oluyor. Üçüncüsü Mecliste biz hep tarafız. Yani mecliste şu an silah kanut tasarısı var. Onun hem oluşmasında hem tartışılmasında her boyutta varız. Yani komisyonlar oluşturuyoruz. Komisyonlarda işte taraflar hem ufukçular hem sosyologlar neyse o tarafları bir yere gelip bize ortak metin oluşturup onu sunuyoruz. Yani meclisteki hem komisyonu hem de ilgili hem Emniyet Genel Müdürlüğü hem İşleri Bakanlığı'na. Dikkat edip alınıyoruz. İşte onun dışında medyadaki çalışmalarımız var. Bir de kendi içerisinde giden işte çocukları oyuncak silahlardan arındıma projeleri, milli eğitimle beraber özellikle işte okullarda şiddetle ilgili çalışmalar, onları yapıyoruz. İnternet sayfamız var haftada bir orada işte gündemde neyiz özellikle onu görüyor. Ama bizim temel niyetimiz yani en azından genç bir nüfus var bu genç bir nüfus hukuk çerçevesinde uzlaşma kötü nöbeleri çıkaran şiddetten arındırılmış bir kesim buluşması için oluşturuyor. için bu tür yaklaşımların hepsine de açığız. Yani 15-16 yıllık bir vakıfız. Geldiğimiz nokta aslında fena değil ama yapılacak daha çok iş var. Biz tabii umutsuza kapılmıyoruz. Yani hayacı de değiliz. Yani tabii ki nihai hedefimiz bu toplumda her alanda şiddetin arındırılması. Mümkünse en ciddi olan silahla ilgili polis ve jandarma dışında sivil halkta silahların yasaklanması ama Oraya gelebilmek için tabii yapılması gereken şeyler var zaten bir çoğunda saydım. Onun için e, hayalci değiliz ama e, acil yapılması gereken konularda da baskı unsuru olmaya devam ediyoruz. Hı hı. E, şimdi şartınızı dinleyelim kısa bir ara verelim ardından biz tekrar burada olacağız. Evet, şarkımızı dinledik ve programımız kaldığı yerden devam ediyor. Ee, aslında çok kısa bir süremiz kaldı, bir 5-6 dakika kadar. Ee, yapmış olduğunuz çalışmalardan, yaşlıda silah hakkında yapmış olduğunuz... E, olmadı. Yani, evet. Şarkımızı dinledik ve programımız kaldığı yerden devam ediyor. Ee, yapmış olduğunuz çalışmaları incelerken, yaşlıda silah üzerine olana aslında çok merak ettim. Nasıl bir şey birazcık bahseder misiniz? Şimdi şöyle... Yaşlıda silah, 60 yaş üstü silah ruhsatı için başvuran kişilerde yaptığımız bir çalışma. Orada da yaklaşımımız şuydu, biliyorsunuz Türkiye, artık ortalama yaşam ömrü uzuyor. Kadınlarda bu 73, erkeklerde 69-70 civarında, her yıl da artıyor. Dolaylı oldan da eğer yaşlıda silah olduğunda o silah yaşlıda problem oluşturabiliyor. Nedir işte? Unutkanlık ön plan çıkıyor, kaybetmeler oluyor. Neredeyse yarıya yakında depresyon var. Yani depresyonda özellikle mutsuzluk, karamsarlıkla beraber intihar düşünceleri ön planda olabiliyor. Silahla intihar edebiliyor. Üçüncüsü bulama dediğimiz yani özellikle bilissel kognitif fonksiyonları etkileyen neredeyse hezeyanlar başlıyor. İşte akıl hastalığı dediğimiz davranış patolojileri ön plan çıkıyor. Orada da tipik Türkiye'de iki tane ön plan çıkıyor. Bir malı mı mülkünden alacak da sokağa atacaklar. İkinci size yani 30 yıllık, 40 yıllık, 50 yıllık eşinin kendisini aldattığı sadakatsizlik hezeyan ön plan çıkıyor. tabii bu iki konu hakikaten yaşlıyı neredeyse çıldırtacak, suç işleyecek hale getirebiliyor. Eğer elin altında da silah varsa ki öldürüyor. Mesela birçok örnek var bu anlamda. Yani bu oran ıı, bizim yaptığımız çalışmada yüzde yirmi civarında çıktı. Yani beş ıı, silah sahibi yaşlıların ne edeyse birini mutlaka silahına el koymak gerekiyor. Bir de burada en, en önemli soru şu. Aslında bu sadece silah konusu değil. Yani bir yaşlı silahını ne zaman bırakır? Veya bir yaşlı... Araç kullanmayı ne zaman bırakır? Bu çok önemli bir sorudur. Yani bilimsel bir konudur ve çok fazla bilinmez. Orada da aslında öncelikle yakınları bunu fark etmesi lazım. İkincisi de yakınları ikna edemez. İkna edilmez zaten, zordur. Ama olayı yani hekime götürdüğünde, muayenede bu bir basit bir sağlık muayenesi olabilir. Veya bir uykusuzluk veya hafif böyle sıkıntı, depresyonla ilgili şikayetleri olabilir. Orada dile getirsen eğer hekim önerirse bu insanlar bunu bırakıyor. Veya el konulabiliyor. Onun için e, ciddi bir konudur. E, ondan dolayı yani burada nörokognif testler dediğimiz uyguluyoruz. Biz uyguladık. Hatta e, uluslararası Kong sempozyumda Kanadalıların gelen bilim adamlarının dikkatini çekmişti bu çalışmamız bizi. O çalışmayı alıp Kanada'da şu anda rutine soktular. Mesela oradaki ...yaptığımız çalışmadaki, kullandığımız testleri. Hı hı. Çünkü orada bir sonuç çıkıyor. Yüzde yirmi ki önemli bir orandır bu. Hatta burada ben özellikle yaş sınırı... ...nasıl yirmi bir yaş, alt yaş sınırı olduğu gibi... ...üst yaş sınırı da konulabilir veya... ...bu beş yıllık süreç çok fazla. Yani ehliyette yeni trafik kanununda altmış beş yaştan sonra... ...iki yılda bir sağlık muayenesi zorunlu hale getirildi ama... 65 yaşından sonra ruhsat silah alan yaşlı da 5 yıl sonra muayeneye getiriyorsun. Aslında o muayenede acilen en az 2'ye veya 1'e düşürmek lazım ki bu problemler yaşamamak için ama tabii bunlar biraz lüks gelmesin yani bizim ülkemizde ama o artık önümüzdeki 10 yıllık, 20 yıllık süreçte gündeme gelip sosyal çözüm anlamında da rutine sokulması gereken alanlar onun için ilgi çeker. Mesela silah ve narsizm ilgi çeker, silah ve Öfke ilgi çeker, i̇şte silah ve bağımlılık ilgi çeker. Mesela kadınlarda silah, hekimlerde silah. Bunlar hep bilgi çeker. Bunlar hakikaten Türkiye'de önemli konulardır ama sonuç olarak tabi ciddi bir problem. Yani 15-18 milyon milyonluk silah olduğu düşünüyor şu anda Türkiye'de ki bu korkunç bir rakam. Ve bu istatistik olarak da maalesef 3000 kişinin yılda ölümü demek. 12 bin kişinin yaralanması demek. Bu, bu olayların %90'ı önceden tasarlanmamış, yani o an ulaşılabilir olmasından kaynaklanıyor. Basit bir alacak verecek veya trafikte kavga, münakaşa veya işte evde böyle bir geçimsizlik, kıskançlık hikayelerinde her an silah ulaşılabilir olduğu için ölümle sonuçlanabiliyor. Zaten silah olan yerde iki türlü sonuç var, yani ya ölüyorsunuz ya öldürüyorsunuz. Silah şiddeti davet ediyor. Silah problemi çözmüyor. Silah yani e, bir e, çözüm aracı değil, caydırıcı değil, insanı korumuyor. Yani insanı koruyan aklı, <Gülüyor> o, o, o, o, o ülkenin e, hukuki, o ülkenin kolluk kuvvetlerinin gücü, yani askeri polisi. Yani e, siz silahla problemi çözerseniz, kendi can ve mal sağlarsanız, Dolaylı olun, o zaman kendi olmanız veya eğitimli olmanız veya hukuka inanmanız hiçbir anlamı yok. Yani tıpkı Afganistan'da olduğu gibi veya aşiret ilişkilerin ön planda olduğu veya şark kültüründe yani güç objesi kimdeyse o devam eder ama bu artık çözüm üretmediğini ortada. Dolaylı oldan riskli grupların eline geçiyor. Özellikle gençlerde gençlerde intiharlarda kullanılıyor ikinci sıklıkla. Özellikle soygunlarda gasplarda kullanılmaya başlandı. Türkiye'nin başına bela olan ciddi problemlerde, hem papaz cinayetinde, hem krankting cinayetinde, hem diğer cinayetlerde 17 yaşındaki gençler kullanmaya başladı. Yani psikopat dediğimiz hakikaten suç makinesi olabilecek tipler. Yani zaten ciddi düzeyde problemlerimiz var. Yani Hem etik anlamında hem mezhepsel anlamda. Bütün dünyada da öyle. Yani bizim altyapımız sıkıntılı, dolaylı oldan eğer sosyal problemse ki bu mecliste Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Bakanlığı Komisyonu'nda bu yasa duruyor. Orada bunu yani özendirmekten çok, silahlanmayı ön plana çıkarmaktan çok zorlaştırmak lazım. Yani, yani. ağırlaştırmak lazım. Biraz da yani Türkiye'deki yüzde kırklık bu silah karşı grubu sesine kulak vermek lazım. Aklın yolu bir yani Avrupa Birliği'nin yatmasıyla değil. Biraz da yani bu ülkedeki entelektüellerin sesini de aydınların sesini de veya silah karşı grubu sesini de duymaları lazım. Evet. Onun için e, özellikle buradan da bitirirken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde top ve orada lütfen bu konuda artık biz silahla ölmek istemiyoruz. Hı hı. En azından kadınlar, çocuklar bu anlamda haykırıyor. İnsanların bunları kulağına versinler. 21 yaşı 25 yaşına çeksinler. E, cezaları artasınlar. 5 silahıdan vazgeçsinler. Bir silah indirsinler. Yani e, özellikle referans sistemlerini getirsinler, denetim sistemlerini getirsinler. Yani bunları yaparlarsa en azından Türkiye Büyük Millet Meclisinde var olmanın yani bizim sosyal problemimizi çözme anlamında biz alçultturalız. Onun için e, lütfen bu konuda bizi ciddiye alsınlar. Peki çok teşekkür ederiz. Güzel. Ben de teşekkür Hemen ederim. Abi. Haftaya tekrardan biz burada olacağız. Haftaya görüşünceye de hoşça kalın.